Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Ee, Balık Gözü'nde geçtiğimiz hafta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü konuştuk. Ve bu kez yürüyüşe katılanlarla değil, katılmayanlarla, yan taraftan o yürüyüşü izleyenlerle küçük sohbetler ettik. Ee, ortaya çok küçük ölçekte de olsa bir araştırma çıkmış oldu. Ve bu araştırma, bu konuşulanlar da e, kadına bakış açısını aşağı yukarı ortaya koyan cinstan şeylerdi. Ardından Fatih Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Nil Mutluer'le sohbet etmiştik. Bu programı tekrar dinlemek için balıkgözü.thumblr.com adresine gidebilirsiniz. Sonra e, Van depreminden sonra bir, bir de bilinç depremi yaşamıştık malum. Birçok insan sanal dünyada ve medyada zihinlerindeki nefreti ortaya çıkarmıştı. Bunlardan biri de Müge Anlı'ydı. Müge Anlı ...tarafından evet bir haber geldi ki Rütük kendisine bir program durdurma cezası verdi. Görünüşte çok da büyük bir ceza değil fakat yüksek ihtimalle Müge Anlı'nın bilinç dünyası için bir manası vardır. Bizler için de en azından umut verici diye düşünebiliriz sanırım. <gülüyor> Başka bir haber. Bir erkek bir kadına kolay kolay tecavüz edemez. Evet bu sözleri geçtiğimiz günlerde Ahmet Çakar'ın e, da ekibinde olduğu Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programda söylediklerini duyduk söylediklerinden ve elbette ki çok da şaşırmadık. Ayrıca yanında da Ömer Çavuşoğlu da kendisini destekliyordu o yüzden e, şimdi kamuoyu sadece Ahmet Çakar'ın üstüne gidiyor ama... Ömer Çavuşoğlu da çok da gör, görmezden gelinir bir durumda değildi bence. O yüzden e, konuşmasını destekleyenlerden, kanaldan da özür bekliyoruz ve bunları unutmuyoruz aslında Ahmet Çakar ve tayfası. O futbolun o yaratılmış biz erkek arketipine takılıyoruz havasını destekleyen Ahmet Çakar. Umarım sonradan bir tecavüz davasına da hezeyanlarını bildirirken çıkmaz karşımıza. Zira bayağı sıkıldık bu iki yüzlü durumlardan biz. Sonra başka bir haber var bir laf etti 21 bin şikayet geldi diye BBC'de yayınlanan bir programda Jeremy Clarkson grev yapan kamu çalışanlarının vurulması gerektiğini söylemiş. Ve bu yüzden kanala şikayet telefonları yağmış böyle 21 bin kişi filan aramış o yüzden o da bu kadar ciddi alınacağını düşünmedim. ...diyerek özür dilemiş. Medya insanlarının bu etkiyi düşünerek hareket etmesi için... ...güzel bir örnek bu. Ve tabii elimizde şikayet mekanizmaları olduğunu gösteren de... ...başka bir olay. O yüzden e, siz de gördüğünüz, rahatsız olduğunuz... ...bu hedef gösterme barındıran içinde... ...nefret söylemi barındıran şeyleri... E, ...sizler de şikayet edebilirsiniz. Mail atmak, rahatsız etmek... ...şimdilik yapılabilecek en basit düzeydeki şeylerden... O yüzden bunları görmezden gelmeden hareket etmek en güzeli. Onun dışında bugün Hrant'ın in 22. duruşması vardı Beşiktaş Adliyesi'nde. Hrant'ın arkadaşları da oradaydı. Yine bugün başka bir toplantı daha vardı. Bu da Türkiye'li vicdani redçilerin basın toplantısıydı. Bir imza metninden bahsedildi ve Bugün yarın imzaya açılacak bir metin. Amaç elbette ki kamuoyu oluşturmak... ...ve Türkiye'deki vicdani dair... ...o kötü algıları kırmak üzerine. O yüzden... Aslında hükümet önce bir vicdani red dedi sonra da sadece düzenleme yapacağız dedi. Hatta ceza işte sadece bir kere hapse girecek insanlar dedi. Bu bir yandan da çok fena bir şey olmadı. En azından yıllardır devam eden bir mücadele vardı vicdani red tarafında. Bunu devletin kendisinin söylemiş olması bu ...mücadeleyi biraz daha canlandırmış, biraz daha hızlandırmış oldu. Vicdani Reddin anayasal bir hak olarak tanınmasını sağlayacak... ...yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılmasını talep eden metni... ...şimdiye kadar 123 kişi imzaladı. Ee, i̇mza metninde daha çok... E aslında hukuksal alandaki düzenlemelerden bahsediliyor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve anayasanın da 24 ve 25. maddelerinde güvence altına alınan düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğünün meşru bir kullanımıdır deniyor. Bu nedenle vicdani reddin anayasal bir hak olarak tanınmasını ve bu hakkın kullanımını mümkün kılacak cezalandırıcı ve ayrımcı olmayan, vicdanları zorlamayan bir yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Toplantıda vicdani red, bedelli askerlik, sivil alternatif hizmet meseleleri de uzunca konuşuldu. Ayrıca e, toplantıda Banu Güven de vicdani açıkladığını söyledi. Ayrıca vicdani redçi Tayfun Gönül, vicdani red olursa o zaman profesyonel askerlik olsun söylemine karşıyım. Ben ordusuz bir dünya istiyorum dedi. Bu da başka bir taraftan profesyonel askerlik, bedelli askerlik meselelerinin aslında içinde hala militarizmi çok yoğun ölçüde barındırdığını ve bu meselenin aslında böyle de çözülemeyeceğinin göstergelerinden başka biri. Şimdi de bu bilincin oluşmasına destek bir blok olan askerler anlatıyor nokta blog'lardan nokta com <gülüyor> bağımsız gazetesi ve yine e, evet, bu, ozan Zeybek'le beraberiz. Eee Zeybek e, bir söylüyorum askerler anlatıyor. Ozan bir yere namlunun e, bakmak uçanak, blogspot ne demek? nokta com'un kurucularından <gülüyor> bir vizyener toplantısı sonrasında konuştuk. Aslında şimdi sana soracağım şey de nereden çıktı böyle bir blog fikri? En temel soru bu galiba nereden çıktı sorusu nereden çıktı sorusundan önce aslında cevap vermek istediğim neyi amaçladık? Yani çünkü kafamızda askerlikle ilgili zaten düşünüyorduk. Çevremizdeki insanlarla beraber konuşuyordum aynı zamanda. Hani bu bir ne yapabilirize dair bir çözüm üretmeye çalışıyorduk ve bizim gördüğümüz en büyük engel hani birçok insanın ortak bir deneyimden geçmesi. Bu deneyim askerlik yaparken askerlikten nefret etmesi ama buna rağmen hiç ses çıkaramaması idi. Ve internette ufacık askerlik anıları falan diye arandığı zaman genelde ya hikaye yok ya da var olan hikayeler işte çok dayak yedik ama çok eğlendik işte arkadaşlarla öyle güldük böyle güldük bir tane devremiz vardı altına işe de dalga geçtik falan böyle bir komikleştirme hikayesi. Hayır ki biz biliyorduk yani çevremizde çünkü konuşamayan insanlarla aslında yakın bir temas kurulup konuşulduğu zaman hep gördüğümüz gerçekten dayak, şiddet insanların en yakınındaki insanların ölmesi arada sırada bile Türkiye'de çok önemli kitaplar yazıldı bununla ilgili yani Nadire Mater'in kitabı hala Mehmet'in kitabı Hadi. daha doğrusu çok önemli bir yer tutuyor ve biz işte yola çıkarken hani bu tarz seslerin çok dile getirilemeyen insanların çok kendi kendine anlatmak istemeyeceği çünkü komik olmayan doğru dürüst ya da çünkü komik hale getirmek bir şeyi anlatılır kılıyor aynı zamanda çok ya dayak yedik ama çok güldük demek ama bir yandan da anlatamayanlar var ve bu seslerin Kimlikleri ne olursa olsun, yani Kürt, Laz, Türk, üst sınıf, alt sınıf hani ne olursa olsun ki sonradan fark ettik ki üst sınıflar ve alt sınıflar arasında bayağı ciddi farklar var ama her neyse ne olursa olsun birbirlerini duyabilecekleri ortak bir zemin oluşturmak. Yani yaşadıkları, askerde yaşadıkları o şiddet mekanizmasına alt üst olma, itaat etmek, bunlarla ilgili yaşadıkları problemleri birbirlerine konuşabilecekleri, birbirlerine anlatabilecekleri bir mecra oluşturmak. Çünkü dinlemediğimiz müddetçe sadece siyaseti büyük devletler yapması gerekenlermiş gibi ele alıyoruz. Yani devletimiz böyle yapmalı. Profesyonel ordu gelmeli mi gelmemeli mi dış düşmanlar bizi işgal etmeli mi etmemeli mi falan gibi. Hani böyle bir sanki devletmişiz gibi hepimiz. Hepimiz bir başbakanmışız gibi koca koca cümlelerin altında ahkam kesmeye çalışıyoruz. Tabi tam da bizim yapmaya çalıştığımız deneyimi açığa çıkarmak. Deneyimden kası dünyayı muhtemelen hiç değiştiremeyecekmiş gibi gözüken insanlar. Bir haltada yaramayan insanlar. Gazetelerde haber olamayan insanlar. Sözlerinin Binlerce sosyal paylaşım sitesinde manşet olamadığı insanların hikayelerini paylaşmak. Çünkü en çok canını yanan insanlar askerlikte bu tarz insanlar. Başbakanın oğlu falan değil. Evet. Tam da hikayesini anlattığı zaman hiçbir önemi olmayan insanların hikayesi. Bu şekilde çıktık yola. Siteye ilk aşamada tabii ki hiç kimse yazı yazmadı. Birkaç bildiğimiz arkadaşımızdan yazı istedik. Yani anılarını anlatmalarını istedik yazı derken. Ardından bir şey oldu. Bu arada gazetelerle beraber devam hani gazeteleri haber yapmaya çalıştık hani. Şöyle bir site kurduk haberiniz olsun şöyle bir şey yaptık uzun süre onlardan da ses gelmedi en son sabah gazetesi bir şekilde bizim siteden bahsetti ve ondan sonra patladı ardından bir sürü gazete yani taraf sabah milliyet radikal bir gün hepsi haber yaptı çeşitli şekillerde ve çok sayıda insan bize ulaştı şu an sitede yaklaşık bin civarında hikaye var. Onun dışında tabii daha çok bize ulaşan insan var. Bir kısmı küfür etti, bir kısmı işte bizi teröristlikle suçladı, CIA ajanı olmakla suçladı ama onları geçiyoruz. Ama bin tane gerçekten hikayesini anlatan insan var. Ve bu insanların hepsi nasıl bir vicdani şey? retçi değil, hepsi asker karşıtı değil. Birçoğu, burası peygamber ocağı ve bunların olmaması lazımdı, nasıl oldu diye düşünen çok içindeki insanlar... Bir kısmı gayet milliyetçi bir kısmı gayet dinler her neyse koşulları ne olursa olsun ama aslında ortak kesen dediğimiz şey de tam bu noktada ortaya çıktı yani ne düşünürlerse düşünsün önceki kanaatleri ne olursa olsun bu insanlar ortak bir zeminde konuşabilme ihtimali buldular çünkü normal hayatlarında yan yana aynı sitelerde oturamayacaklar belki aynı taşıma arabalara binemeyecekler aynı mekanlara gitmeyecekler çünkü çok ciddi farklar var aralarında. Daha önceden kurulmuş çok önemli farklar var. Fakat bunlara rağmen en azından ortak deneyim. bir milliyetçi, biri MHP'ci. MHP'liler bize yazdı, ülkücüler. Ben bu vatan için ölürüm diye başlayan ama sonra yaşadıklarından sonra bununla ilgili yaşadığı şüpheyi anlatan insanlar bize ulaştı. Yıllardır bu hikayeleri kimseye anlatamamıştım. Şu an yazarken ellerim titriyor diyen insanlar bize ulaştı. 20 yıl sonra yazarken elleri titreyen insanlar. Çok basit hikayeler anlatmaya çalıştık. Yani özellikle hani böyle... İlla ki Güneydoğu'da çarpışmamış askerler de anlatabilirsiniz. Gerçekten çok basit hikayeler ulaştı. Futbol oynuyorduk. Komutanın olduğu takıma ben bir tane gol attım. Komutanım da siktir git dışarı dedi. Beni kırmızı kartta dışarı Hani Hiçbir şey yokmuş gibi ama o anda o keyif adam gol attı diye. Ve komutan o golü sevmedi diye. Oyunun dışına gönderilen bir askerin ufacık hikayesi de var. Ki biz... Bizim kafamızda olan hani şiddettan da böyle dandikanlarda ortaya çıkanmış yani da dandiklik dediğimiz ya da sıradanlık dediğimiz dandiklik demiyorum sıradanlık dediğimiz hikaye gerçekten çok önemli çünkü hayatın her yerine yayılan bir şiddet oluyor aynı zamanda her neyse hem böyle çok sıradan hikayeler vardı hem de çok büyük hikayeler de geldi elimize yani hani bir çoban kızın mesela öldürülmesi ardından işte karargaha getirilmesi ve orada ne yapılacağı üstüne uzun uzun düşünülmesi en sonunda da orada sahipsiz bir yere gömülmesi hikayesi mesela veya Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar sırasında saçma sapan kirli işlerin nasıl döndüğüne dair hikayeler sitenin bir eksikliği belki hani bütün bunları e, kanıtlayabilecek donanımdan yoksun isteydi. Sonuçta insanlar bize isim vermek zorunda olmadan ulaşabildiler. Yani zaten bu kadar çok hikayenin ulaşmasında bir sebebi oydu. Yani isim vermeden kafalarından geçeni anlatabildiler ama aynı zamanda bu bir eksiklikte bir hukuki sürece dönüşmedi hiçbiri. Yani Ahmet şurada dayak yedi. Beş gün sonra işte davasını açtık gibi bir hikaye dönüşmedi. İnsanlar gerçekten güvenli olabildikleri bir zeminden konuşmaya ya, e, görüşme, konuşma imkanı bulabildiler. Yani ben kimliği saklıyorum Sadece şu tarihte şurada askerliğimi yaptım dediler, kendi isimlerini vermediler. Neyse konuyu dağıtmadan yani çıkış amacımız bayağı dağıttık. Ama yani kafamızda gerçekten de sıradan olan şiddeti gündeme getirmek vardı. Yani öncelik koydu ve bu sıradan şiddeti yaşayan, sıradan insan derken insanların sıradan olduğunu kastetmiyorum. Da, hani bu gazetelerin gündeminde büyük adamların, büyük hikayelerin peşinde, e, gölgesinde kalan bir takım insanların hikayesini ön plana çıkarmak vardı. Bir miktar bunu başarabildiğinizi düşünüyorum. Hala aylar geçmiş olması Yani bu arada da siteyi girenlerin sayısı çılgınca yani hani en son iki gün önce kontrol ettim 2 milyon civarında insan siteyi ziyaret etmiş bence bu çok çılgınca bir rakam bayağı bayağı müthiş. yani bir yandan hani çok küçük bir şey Aslında Üç, çok dört küçük, çok küçük işte yani hani bu mesele insanlar bu şiddet dediğin şeyi çok küçük görüyorlar ya bir yerden ve hani o sıradan hikayelerini anlatmak istemiyorlar ama artık galiba İnsanlar onu öğrenmek istiyorlar mesela böyle bir yerde ve o yüzden bu kadar çok okunuyor o site. Yani i̇nsanlar anlatmak istiyorlar oraya. Evet. Yani bir yandan çünkü tam da kendi başlarından geçen şeyler onlar. Yani çok çok büyük hikayeler geçmiyor bir sürü insanın başından. Çok tandik hikayeler geçiyor. Birinin dayak yediğini, cep telefonuyla konuştuğu için diskoda iki gün kaldığını, ya bundan bile küçük duş sırasında arkaya atıldığını falan görüyor insanlar. Ve bu hikayelerle özdeşlik kuruyorlar. Ve buradaki şiddeti sorgulamak bilhassa önemli. Çünkü buradaki şiddet aynı zamanda bizim gündelik şiddetliğimiz. Yani aile içindeki şiddete sirayet ediyor. Çocuklara uygulanan şiddete sirayet ediyor. Trafikte birbirimize uyguladığımız şiddete sirayet ediyor. Yani bu Aynı zamanda toplumdaki farklı katmanları da etkileyen, çok görünür olmayan, çok kırıcı olmayan, insanların belki illa ölmediği Hı. ama gene de devamlı birbirimizi bu şekilde taciz ettiğimiz bir yaşama şekli, bir itaat kültürüne dayalı yaşama şekli. Kim kimin tepesinde, kim kime emir verebilir ve kim kimin ufak ufak böyle kemirebilir sağdan soldan. Evet askerlik muhabbetine bir kısa mola veriyoruz. Şimdi Fleet Foxes'dan Mikonos'u dinliyoruz. Brothers! Evet bir kısa müzik molasından sonra tekrar buradayız Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Ee, bugün aslında askerleranlatıyor.blogspot.com'un kurucularından Ozan Zeybek'le konuşuyoruz. Ondan öncesinde de vicdani red meselesini ve bugün gerçekleşmiş aslında siz dinlediğinizde dün oluyor. Gerçekleşmiş bir basın toplantısından konuşmuştuk. Şimdi Ozan Zeybek'le olan muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki bu sitenin devamında evrileceği yer aslında galiba biraz kendi kendini bulacak gibi. Ne olacağı, nereye evrileceğini sormak bir yandan çok gereksiz. Çünkü insanlar onu okudukça aslında yaşadıkları şiddetin farkına da varıyor olabilirler. Ah benimki de böyle bir şeydi falan deyip. Dolayısıyla bu bir dayanışma kültürünü de oluşturuyor bir taraftan. Ve o ortak zemin gerçekten herkesin bayağı işine geliyor. O yüzden... E, ya Orada bundan... duruyor, evet. Yani evet. şu an insanlar oraya girebiliyor. Bir sözlü tarih çalışması gibi de düşünülebilir. Evet. nereye evrilebilir. Yani ondan mesela herhangi bir akademisyen bir çalışma yapmak isterse, bir üniversitesinde bununla ilgili konuştuk mesela. Hmm. Açık, yani herkese açık hmm. oradaki hikayeler. Ben araştırma yapmak isteyen, bunla ilgili bir herhangi bir kitap yayınlamayı düşünen insanlara açık, yani gizli kaynaklar değiller sonuçta. Ama hiçbir şey değilse başka türlü İnisiyatif alan insanlara bir ilham vereceğini düşünüyoruz ki böyle bir şey de oldu. İşte asker hakları, asker hakları, askerleri anlatıyordan sonra biri çıktı ve ben de asker haklarını yapıyorum dedi. Fark çok benziyor ama oradaki hikayeler daha hukuki sürece dönüşsün istedi onu yapan arkadaş. Yani gelen şikayetlerin ismi belli, yeri belli, zamanı belli ve o insanları dinleyip, ki ben de dahil oldum ardından ona, ıı, gerekli yerlere çeşitli uyarılar sunabilmek. Mesela Urkantar hikayesi ilk kez asker haklarına geldi hiçbir gazeteye daha gelmeden asker hakları birkaç hafta uğraştık daha öncesinde. Ardından ancak gazeteler bunu haber yapabildi. Ve buna dair kayıtların tutulması. Daha önce o e, alternatif medya de söyledim. Yani böyle bir e, asker haklarının önemi ne kadar kişi dayak yiyor, ne kadar kişi işkenceye maruz oluyor. Kaç kişi diskodan geçiyor. Buna dair Türkiye'de hiçbir kayıt yok. Üstüne çok konuşuyoruz. Antimilaterizm diyoruz. Şiddet bu şekilde diyoruz ama gerçekten somutlaştıramıyoruz. Hepimizin başından geçtiğini düşünüyoruz ama gerçekten hikayeleri tek tek e, kağıda dökemiyoruz. Kayıt altına alamıyoruz. Belki işte o Arjantin'de sivil toplum örgütlerinin yaptığı hikaye oydu. Yani kaç kişi diktatörlük döneminde ne yaşadı ve bunları nasıl dökümantasyonunu yaparız hikayesi. Yani Türkiye'de belki asker hakları böyle bir e, fayda sağlar ama onun dışında da tek tek askerlere, tek tek yani kocaman büyük cümlelere etmeden, tek tek askerlere yardım etme amacını gidiyor. Askerler bize ulaşıyor. Ardından biz onları tekrar geri arıyoruz. Ve, ve yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımdan kasıt bizim psikolojik eğitimimiz yok ama mesela onların hikayesini çeşitli yerlere paslamak, e, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na göndermek, oranın eğer Anlamlıysa çünkü bazen ters de tepebilir. Eğer anlamlıysa karargahına yollamak. Dur şu an o çocuğu bu şekilde davranmasın çünkü başka bir yerden biz bunu takip ediyoruz. Yani o kadar da yalnız değil. Bazen bu ters tepebiliyordan kasıt hani böyle yapınca karşıdaki insan iyice kötü oluyor. Onları tartmak. Bu bayağı bir tecrübe gerektiriyor. Hani Nerede müdahale edilebilir? Nerede, kime, hangi dilekçeyle başvurulabilir? Biz bunları öğreniyoruz bu işi yapan insanlar olarak. Ama aynı zamanda karşıdaki insanların... Aklını kaçırma noktasında en azından bize öyle söylüyorlar. Dinlet geçirmek üzereyim diyen insanlara bir tür hiçbir şey değilse psikolojik destek sağlamak. En azından biriyle konuşuyor olmak. Onu en azından anlayan biri. birine anlatıyor olduğunu bilmek bile galiba. Dinlendiğini. Yine dokunuyor galiba. Evet aynen öyle dinleniyor insanlar. Ama daha önemlisi işte buradan bir takım eğer onlar askerler kabul ederlerse tabii ki hepsi kabul etmiyor. Buradan bir takım hukuki süreçler başlatmak. Yani kimse... Sırf az. Nerede olursa olsun birinin keyfi kapıp paşa gönlünce dövemez. Paşa gönlünce olmak zorunda da bir saçma sapan kuralları uydurarak dövemez. Musluğun suyunu niye çok açtı? neden benim sigara içme dediğim yerde sigara içtin gibi sebeplerle kimse kimsenin hürriyetini engelleyemez. Kimse kimsenin kemiklerini kıramaz. Yani bizim altın çizmek istediğimiz şey ve bunları mahkemelere taşımak. Her ne kadar hani benim kişisel fikrim mahkemelerin gidebileceği yer sınırlıdır bi bir hissiyatı sahip olsam da Hı. hani o mücadele edilmesi gereken önemli bir alan yani bunun bir de görünür olmasını sağlamak ne olursa olsun çok önemli insanların deneyimlerini dinlemek üzerinden konuşmak belki de insanların yalnız olmadığını anlamaları için de çok önemli çünkü dediğin gibi insanlar bütün o anlattığı hikayeler gerçekten çok önemsiz buluyorlar ama aslında çok o kadar önemli bir yerde duruyor ki işte günlük hayattaki şiddet, her şeyi besleyen şiddet ve fark etmediğin şiddet, işte senin hayatını bu kadar karıştıran şey haline gelmiş oluyor. Evet bugün balık gözünde önce vicdani ırksı meselesini konuştuk ardından askerler anlatıyor. Nokta kurucularından Ozan Zebekle yine site üzerine muhabbet ettik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.